Her ruhu bizzat Hazreti Azrail'in kendisi mi kabzediyor, yoksa yardımcıları mı var? Bu meselede üç farklı görüş vardır. Birinci Görüş Hazreti Azrail aleyhisselam, herkesin ruhunu bizzat kendisi kabzeder. Bir iş, bir işe mani olmaz. Çünkü nuranidir. Nurani bir şey, hatsiz aynalarda ve hatsiz yerlerde aynı anda bulunabilir ve temessül edebilir. Nurani'nin aksi, o nurani bütün özelliklerine maliktir. Onun aynısı sayılır. Mesela, güneş bir olmakla birlikte, denizlerin hatsiz kabarcıklarında, yağmurların damlalarında, semanın yıldızlarında ve her şeffaf eşyada aynı anda gözükür. Bir yerde gözükmesi, başka bir yerdeki aksine mani olmaz ve her yerde hararetini, rengini ve diğer özelliklerini gösterir. Yani bir cihette her şeffaf zerre hakiki bir güneşi içinde bulundurur. Ayrıca güneşin tecellisi aynanın şekline göredir. Ayna kırmızı ise Kırmızı gözükür. Sarı ise sarı ve yeşil ise yeşil gözükür. Güneş, yarı nurani ve cansız bir varlık olmasıyla birlikte, böyle hadsiz eşyada aynı anda tecelli edebiliyor ve hususiyetleriyle birlikte oralarda aynı anda bulunabiliyorsa, elbette, Nurdan yaratılmış, maddeden uzak ve hakiki nurani olan Hazreti Azrail gibi bir meleğin aynı anda binler yerde bütün hususiyetleriyle birlikte bulunabileceğini kabul etmek gerekir. Hatta bırakın bir meleği dünyada maddiyattan uzaklaşıp maneviyata yaklaşmayı başaran evliyalar dahi, aynı anda birçok yerde gözükmüştür. Somuncu Baba'nın sohbet ettiği caminin yedi kapısından aynı anda çıktığı ve yedi farklı kişiye aynı anda misafir olduğu sağlam haberlerle bize ulaşmıştır. Yine bu sır ile evliyanın büyüklerinin aynı anda hem haçta, hem mescidinde, hem de başka birçok yerde olduğu vakidir ve bu tür hadiseler inkar edilemeyecek kadar çoktur. Demek her bir fert, bir ayna gibi, Azrail aleyhisselamın tecellisine mazhar olmaktadır. Güneşin farklı aynalarda, farklı farklı gözükmesi gibi Hazreti Azrail de her bir ferde farklı farklı tecelli eder. Günahkara olan haşmetli tecellisi ile salih kişilere olan tecellisi bir değildir. Her bir kişi yaşadığı hayata göre Azrail'in farklı bir görüntüsüne ayna olur. Nasıl ki Cebrail aleyhisselam bir vakitte Dıhye ismindeki bir sahabinin şekliyle huzuru nebevide göründüğü gibi, aynı o vakitte arş-ı azamın önünde doğudan batıya kadar geniş o muhteşem kanatlarıyla secde ediyor ve daha binler yerde o yerin kabiliyetine göre temessül ediyor. Aynen bunun gibi Hazreti Azrail de bir tek varlık iken nurani olması ve temessül etmesi sırrıyla binler yerde aynı anda gözükür, bir ruhu kabzetmesi diğerini kabzetmesine mani olmaz. Ve her kişiye farklı bir şekilde tecelli eder. Ayna siyah ise siyah, beyaz ise beyaz görülür. İkinci görüş. Hazreti Cebrail, Mikail, Azrail gibi melekler bir kumandan hükmünde olup kendilerine benzer küçük tarzda yardımcıları vardır. Ve o yardımcılar mahlukat nevlerine göre ayrı ayrıdır. Salih kişilerin ruhunu kabzeden melek başkadır. İlim talebelerinin ruhunu kabzeden melek başkadır. Ve günahkarların ruhunu kabzeden melek başkadır. Ve bunlar gibi. Üçüncü görüş. Daha evvelde beyan ettiğimiz gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazı melekler bulunur. 40 bin başı var. Her başta 40 bin ağzı var. Her bir ağzında 40 bin dil ile tesbihat yapar. Bu üçüncü görüşün sahiplerine göre, Hazreti Azrail de böyle haşmetli bir melektir. Her bir ferde müteveccih bir yüzü ve ona bakar bir gözü vardır. Demek bu görüşün sahiplerine göre Hazreti Azrail'in fertler adedince başları bulunmaktadır.